Kıymetli kardeşler ve çok değerli hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz dersimizde Alimran Suresinin 17-18. ayet-i kerimeleriyle nihayetlendirmiştik dersimizi ki 17. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala mutlakilerin haizlenmeleri gereken vasıflarından bahsetmiştik. Ki hatırlayınız lütfen Allah Azza ve Celle 14 ve 15. ayeti kerimelerde mutlakiler için cenneti vaat etmişti. Burası önemli lütfen. En azından geçtiğimiz haftayı şöyle bir hatırlatmak adına söylüyorum. Allah Azza ve Celle mutlakiler için cennet vaadetti etti. Dedi ki sonraki ayeti kerimelerde o mutlakiler de şöyle vasıflara sahip olmalıdır. Ve saydı Allah Azze ve Celle 17. ayeti i kerimede. Dedi ki onlar sabrederler. Onlar sözleriyle amelleri tutarlı olur. Tabir yerindeyse bizim e, sokak jargonuyla diyelim sözünün eri olurlar. Sözüyle ameli uyuşur dedi Allah. Üçüncüsüne dedi ki onlar kanitindirler. Yani... Allah'a ve Resulüne gönülden itaat ederler. Sonra onlar Allah yolunda infak ederler ve onlar zine tövbelerine istiğfar ederler. İşte kim ki bu özelliklerle vasıflanırsa Allah dedi ki onlar muttakilerdir. Muttakilere ise ben cennet vaat ediyorum dedi Allah. Geçtiğimiz dersimizde bunları konuştuk ve bugün inşallahı rahmanın Alimran Suresinin 19. Ayet-i Kerimesinden olmak üzere sohbetimizi yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu üzere ben inşallah mealini okuyacağım. Ondan sonra da üzerinde konuşmamız gereken hususları birlikte konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah Azza ve Celle Alimran Suresinin 19. Ayet-i Kerimesinde ki 21'de dahil olmak üzere okuyacağım. Şöyle buyuruyor Kerim dostlar. Estağfirullah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 Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürün, öldürenlerdir. Onlara acı bir azabı haber ver diyor Allah. Şimdi kıymetli kardeşler, 19. ayet-i kerimenin Mealinden de fark etmişsinizdir mutlaka. Aslında hepinizin bildiği ayet-i kerime. Özellikle cuma hutbelerinde hocalar vaizler bu ayet-i kerimeyi e, tilavet ederler. Hutbe irade dediklerinde de duyarsınız bu ayet-i kerimeyi. Söylüyorum Arapçasında. Eûzü billah inneddîne indallâhil İslam. Ve inşallah biz özellikle kolumuzu bu merkezde değerlendireceğiz. Bu ayetin ne manaya geldiğini bize neler çağrıştırması gerektiğini inşallah anlamaya çalışacağız. Bugünden itibaren hocanın inne dinu il islam tilavetini duyduğunuz vakit bizlerde bir şeylerin çağrıştırması gerekiyor diye düşünüyorum ve böylelikle inşallah konuma giriş, giriş yapıyorum kıymetli kardeşler. Şimdi mealinde de söyledim ya inne dinu indallahil islam. Allah nazdinde geçerli din İslam'dır. İslam'dan başka bir dine, İslam'dan başka bir alternatife Allah razı değildir. Burada çok kısa da olsa dostlar, dininle manaya geldiğine hemen söyleyelim inşallah. Allah azza ve celle'nin kulları için teşrih buyurduğu kanunlar manzumesine din denir. Biz aslında bunu biraz da şöyle tarifliyoruz. Kişinin kendisiyle, Rabbisiyle ve diğer insanlarla olan alakasını Düzenleyen, tanzim eden kanunlar ve hükümler manzumesine biz din diyoruz. Allah Azze ve Celle ile olan bir münasebetimiz var mı kardeşler bizim? Var. Bizim kendimizle olan bir ilişkimiz ve münasebetimiz var mı? Var. Diğer insanlarla var mı? Var. Ve Allah Subhanahu Wa Teala işte bunu tanzim eden kanunlar ve hükümler manzumesini gönderdi. Biz ona ne diyoruz? Din diyoruz. Ve Allah Azze ve Celle... Aslında ayet-i kerimede ne buyuruyor dostlar? Estağfirullah her defasında söyleyeceğim. İnne dina indallahi l-islam. Allah azza ve celle'nin nezdinde İslam nizamından başka bir nizam yoktur. Ki bizim hayatımızı düzenleyen şeye biz nizam diyoruz. Benim kendimle olan ilişkime, diğer insanlarla olan münasebetime, var Rabbimle olan ilişkime ki bu kurallar manzumesinin yakününe biz, Nizam diyoruz. Ve Allah subhanahu ve teala da deklare ediyor. Beyan buyuruyor Al-İmran suresinde. Diyor ki ey kullarım bilesiniz ki benim nezdimde İslam'dan başkası geçerli değildir. İşte biz bugün bunu konuşacağız inşallah. Bu ayetin daha sağlıklı anlaşılmasına katkı sağlayacağına murad ettiğim ayeti kerimeyi de yanına alıp beraber işlemeye çalışacağız inşallah ki o da Maide suresindedir. Rabbim bizi Maide suresine ulaştırsın. Eğer inşallah o güne ulaşırsak, Maide suresine ulaşırsak o gün daha detaylı konuşacağız inşallah. Ama ben innet dīlā indallāhil islām ayetinin şimdi zikredeceği Maide suresindeki ayetle daha iyi anlaşılacağına inanıyorum ve inşallah zikrediyorum ayeti kerime. Sound <gülüyor> billah. الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Allahu Akbar. Ne muhteşem bir ayet-i kerime değil mi? Hakikaten ağırlı olan bir ayet-i kerime, mecazen söylemedim ha. Hakiki manasında söylediğim ağır bir ayet-i kerime. Ne demek istedin hocam? Hemen söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacındadır ve arefe gününde veda hutbesinde de rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ayeti kerime inmiştir. Sahabelerin kahir ekseriyetinin ifadesiyle Kurtubi tahric etmiştir. Bu ayeti kerime indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine oturduğu devenin çöktüğü rivayet edilir. Subhanallah الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bindiği devenin çöktüğü rivayet edilir. Dedim ya mecazen söylemiyorum. Hakiki manasında söylüyorum ağır bir ayettir. Ne demek? Allah Subhanahu ve Teala ne murad etmiş olabilir ki ayet bu kadar ihtişamlıdır. Diyor ki evvela الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Sizin için dininizi ikmal ettim diyor Allah. Bugünden sonra ne bir helal haram olacak ne de başka bir haram helal olacak. Ne bir girdisi olacak ne de başka bir çıktısı olacak Allah'ın hükümlerinin. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Sizin üzerinize nimeti tamamladım. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dine, Sizin için için ancak İslam'dan razı geldim. Şimdi inşaallahu rahmen işte konumuzu da esasında bunun üzerine bina etmeye çalışacağız. Fark ettiniz mi son ayet-i kerimede Allah azza ve celle ne buyurdu? Dedi ki ve radîtu İslam islâmedînâ sizden ancak İslam'dan razı gelirim dedi Allah. Yani bunun açıklaması aslında şu kerim kardeşler bizler ki sorsam şu sağ baştan, Kerim kardeşimden başlasam sormaya, sual etsem desem ki, kardeşim Allah Azza ve Celle'yi razı etmek ister misin? Cevaben diyecektir ki, bit tabii hocam. Biz bu dünyada Allah'ı razı etmek için varız. Öyle değil mi kardeşler? Vallahi öyledir. Allah bize kolaylıklar versin. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmış kullarından olmayı nasip etsin. Allah'ın rızasını arzu ediyoruz. Ama Allah Azza ve Celle, dedim ya, inned dina indallaha el-islam, ve Maide suresindeki ayetlere bütüncül baktığımız zaman diyor ki Kullarım ben sizler için İslam nizamını tercih ettim. Ben ancak ve ancak İslam nizamının hayatınızda varlığından razıyım. O yoksa ben sizden razı değilim. Allahu akbar. Vallahi ben inanıyorum tefsir Furkan'ın bu geceki azı olarak bu ifade yeter ve artar. Çünkü biz Allah'ın rızasını murad ettik. Ve Allahu azimuşşan buyuruyor ki وَرَضِيْتُ لَكُمُ İslam د۪ينَ İslam sizin hayatınızda var ise İkmal ettiğim nizam sizin hayatınızda egemen ise Benim inzal buyurduğum ahkamım tatbik olunuyor ise Ben o zaman razıyım diyor Allah. Onun olmadığı bir hayattan onun olmadığı bir atmosferden, onun olmadığı, yani nizamının hakim olmadığı bir yerden Allah razı değil. Öyleyse vallahi bugün ben size sormak isterim. Siz söyleyin bana, şu yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz atmosferden, bu formülden hareketle soruyorum size dostlar. Allah razı mıdır? Değil. Sebebi nedir? Allah Azza ve Celle'nin, razı oldum dediği nizamının hayatımızda olmayışıdır bu kadar basit formül veriyorum ha. o da şudur Allah Azza ve celle'nin bizden razı olmasını istiyor isek böyle bir muradımız söz konusu ise Allah Azza ve celle'nin razı olduğu ikmal ettiği tamamladığı nizamı hayatımızı kuşatmış olmalıdır eğer ki Allah Azza Ve Celle'nin razı olduğunu söylediği nizamı bugün hayatımızda egemen değilse, Allah Subhanahu Wa Taala'nın sözü hayatımıza hakim değilse, hiç kusura bakmayın ama kimse Allah'ın bizden hoşnut olmasını beklemesin. Çünkü ben ondan razıyım dedi mi Allah? Dedi. Eğer ki razı olduğu şeyi biz hayatımızda egemen kılmadıysak. Allah Azza ve Celle'nin bizden razı ve memnun olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla denklem çok basit. Az önceki söylediğim ifadeyi sağlıklı kılmak adına söylüyorum. Şu yaşadığımız atmosferden Allah razı değildir dedim. Gerekçesi şu. Razı olduğu tatbik edelim, yaşayalım ve hayatımızda egemen kılalım diye gönderdiği nizamı, Dini mubini İslam bugün sadece raflarda tozlanmaya terk edildi de ondan. Doğru mu kardeşler? Vallahi fil haqiqa. Bu böyledir. Peki öyleyse bir da bulunmak istiyorum sizlere dostlar. Şunu keşfettik değil mi? Şundan mutabıkız sanırım. Allah azze ve celle razı değil. Çünkü Allah azze ve celle'nin razı olduğu hayat nizamı... Bugün bize egemen değil. Peki Allah'ın rızasını istiyoruz dedik ya dostlar. Allah azza ve celle'nin bizden razı ve memnun olmasını istiyoruz. Tek gayemiz o. Hani ne der öleme? Gayelerin gayesidir ya Allah'ın rızası. Öyleyse bir sualde bulunmak istiyorum. Allah azza ve celle'nin rızasına ulaşmamız noktasında bugün bizim hayatımızdaki en büyük engel nedir? Lütfen anlattıklarımdan hareketle bir cevap istiyorum sizden. Dedik ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim değil, Allah razı değil. Allah Azza ve Celle'nin dini bugün yeryüzüne hakim olsa, Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği hayat nizamı bugün hayatımızı kuşatsa, Allah bizden razı olacak mı? Eyvallah. Öyleyse bugün cevabını söylüyorum, sordum suale kendim cevap veriyorum. Diyorum ki, Bugün Allah Azza ve Celle'nin rızasıyla bizim aramızdaki en büyük engel, en büyük faktör laiklik ve demokrasidir. Katılıyor musunuz bu kardeşinize? Allah size cennet versin. Aynen öyledir dostlar. Çünkü laikliğin birazdan açılımını yapacağız. Demokrasinin açılımını yapacağız. Onlar bugün bizim... Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu dini hayatımızda uygulamamıza koca koca engel olarak duruyorlar. Çünkü bir tarafta Allah Azza ve Celle ولَقَدْ <الْوَرِيد> İnsanoğlunu biz yarattık, onun neler arzu ettiğini de biz biliriz diyor Allah. Sen ki eğer Âlemleri yaratan Allah azza ve celle'ye söz hakkı vermez. Onun yerine laikliği daklara edirsen Allah azza ve celle'nin rızasıyla arana engel koymuş olursun. Öyle değil mi kardeşler? Vallahi fil hakika böyledir. Onun için ben diyorum ki Allah azza ve celle'nin rızasını isteyen bizlerin önünde durmuş engel olan o laikliği biraz konuşalım. Açılımını çok yapmayacağım. Hepinizin nazarında malum olduğu için. Diyorum ki, Kardeşler, Şimdi layıklık ve demokrasi bugün engel mi? Engel. Allah Azza ve Celle'nin hükmü yerine bugün bir beşerin sözü geçtiği için engel. Allah bizden nasıl razı olsun sorarım size ya. Allah rızası için siz cevap verin Müslüman kardeşler. Allah Azza ve Celle diyor ki ben sizden inzal buyurduğum ve ikmal ettiğim nizamımı hayatınızda tatbik ederseniz razı gelirdim ve biz bugün Allah, ve Celle haşa. Allah diyoruz ki ya Rabbi mescidin bazı yerlerinde sana söz hakkı var ama umumi alanda ve kamu alanında sana söz hakkı yok ya Rabbi diyoruz buna haykırıyoruz ve nasıl olur da Allah'ın bizden razı ve memnun olmasını bekleyebiliriz ki bu bir çelişki midir vallahi çelişkidir eğer bir Müslüman, size söylüyorum kerim kardeşlerim, ekranları başında bizi seyreden kardeşler, sizlere de sesleniyorum. Bir Müslüman kalkar ve size Allah'ın rızasından bahsederse ama diğer tarafta da laikliğin ve demokrasinin havariliğini yapıyorsa bu Allah'ın rızasında samimi değildir. Mümkün değil çünkü. Allah Azza ve Celle ayeti kerimelerinde beyan buyurmuştur benim rızamı isteyen benim razı olduğum dinimi hayatına hakim kılacak peki sen laiklikle Allah'ın dinini nasıl yeryüzüne hakim kılacaksın sen laiğim laiklerin safında saf tutuyorum demekle zımnen diyorsun ki ya rabbi senin benim hayatımda söz hakkın söz konusu değil Allah senin bu tutumundan nasıl razı olsun olur mu Vallahi olmaz. Olmaz. Şimdi laikliği dedim ya çok teferruatlı girmeyeceğiz. Ben sadece tariflemek istiyorum ve ondan sonra laikliğin hakikatine temas etmek istiyorum ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına giden yol hepimizin nazarında ve başta nefsim olmak üzere daha iyi anlaşılsın. Diyorum ki açınız Fransız literatürlerini dostlar. Açınız şöyle şöyle kitaplar bulacaksınız ee, laikliği ve laiksizmi anlatan şöyle şöyle Fransız literatürünü geçtik batı literatürüne müracaat edin laiklik ne demekmiş diye şöyle şöyle kitaplar göreceksiniz size ciltlerce laikliği anlatır. Enel fakir kardeşiniz de laikliği bu mikrofonlar aracıyla çok defa tarif etti ama yine burada hatırlatmakta fayda görüyorum bizim nazarımızda da bir laikliğin tarifi var. Batılıların nazarında var. Elhamdülillah bizim nazarımızda da var. Biz de laikliği diyoruz ki Allah azza ve celle'nin mülkünde Allah azza ve celle'ye söz hakkı vermeyen sistemin adıdır laiklik. Öyle değil mi kardeşler? Vallahi öyle. Bu mülkün sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun mülkünde onun söz sözleri geçmesi icap ederken biz diyoruz ki ya Rabbi yok. Seninki mescidin bazı alanlarında namaz rekatlarıyla alakalı olabilir ama benim şu meydanlarda kamu alanındaki başörtüsüyle alakalı senin bir hükmün söz konusu değildir demektir. Laiklik budur. Ve sorarım size Allah aşkına. Şimdi ilk başta sorduğum sorunun cevabı ümit ediyorum daha iyi anlaşılmıştır. Laiklik bugün Allah Azza ve Celle'nin rızasına ulaşabilmemiz noktasında engel mi? Kocaman engel hemde. Çünkü bir yer bir tarafta alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yönetme selahiyetini verirken diğer taraftan da sen benim hayatımı yönetme selahiyetine sahip değilsin Allah'ım demektir. Ve bilesiniz ki Müslüman kardeşlerim muhterem hazirun ve dostlar Allah Azza ve Celle kendisinin ekarte edildiği bir anlayıştan ne bu dünyada ne de ukbada razı gelmez. Öyleyse bugün Allah'ın rızasını murah eden bir kimse evvela Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu dini yeryüzüne hakim kılmayı kendisine gaye edinmelidir. İnne dîne il İslam slogan değildir vallahi. Bunun uğruna hayatını ortaya koymuş bedel ödemiş nice Müslümanlar vardır. ve de bir boşluğu doldurmak için söylenmiş ayet değildir hayatta söylemden öte varlığı olan ve hakikati olan bir ayettir çünkü inned dîne indellâhil islam gerçek hayatta can bulmadığı müddetçe Allah bizden razı gelmeyecek vallahi çok basit bir cümle söyledim ama ağırlığının altında ezildiğimi de ifade etmiş olayım. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Allah azza ve celle'nin razı olduğu din hayatımızı kuşatmadığı müdderce Allah hiçbirimizden razı gelmeyecek. Ama biz diğer taraftan laikliğin içerisinde yaşıyoruz. Laiklik demiştik ya az önce bir parantez açmıştık. Bir tarif yapmıştım. La iklin der bir tarifi da. Ela Loul Khalq ve Al Amr Allahu Rabbul Alemin. Allah ya bir ayet ha. Şüphesiz bütün ayetler öyle. Bunu kastederek söylemedim ama Ela Loul Khalq ve Al Amr Tabarık Allahu Rabbul Alemin. Dikkat edin diyor Allah. Yaratmakta, yönetmekte Allah'a aittir laikliği tarif ederken şunu söylemek istedim laikliği savunan ve laiyim diyen bir kimse aslında zımnen şöyle diyor diyor ki ya Rabbi sen yarattın beşer olarak ben yönetirim demektir katılıyor musunuz vallahi fil hakika böyledir halbuki yönetme selahiyetini insana şah damarından daha yakın olan Allah'tan alıp bir beşere veriyorsun ki o beşer Bugün iyi dediğine yarın Kötü diyebiliyor Şimdi sorarım bana döndünüz Müslümanlar Şu anda arkanızda ne oluyor? Dönmeden söyleyeceksiniz <gülüyor> Ne oluyor? Acizsiniz Aciziz Şimdi sorun bana arkamda ne var? Ezbere bildiğim için belki ifade edebilirim ama acizim Yarınımı görmekten acizim ve sen, laiklik derken, biz de laikliği tarif ederken aslında, yeryüzünde her şeyin en iyisini bilen Allah'tan, yönetme selahiyetini alıp, daha yarınını bilmeyen birisine vermek demektir. Bugün iyi dediğine yarın, kötü diyen birisine vermektir. Bugün kötü dediğine yarın, iyi diyen birisine vermektir. Bugün helal dediğine yarın, Haram diyen birisine vermektir. Sorarım Allah aşkına. Öyleyse laiklik bugün Allah'ın rızasının önünde en büyük engel değil midir? Vallahi öyledir. Öyledir. Ben laikliği aslında birazdan Nasreddin Hocanın bir hikayesinin üzerinden anladım. Hakikaten kıssadan hisse boşuna dememişler ya. Hakikaten etkileyici. Laikliğin ve beşerin nasıl değişken olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin bir beşerin yöneticiliğinden yöneticilikten de kastım hüküm koyma selahiyetinden asla razı olmayacağını anlatmak adına söylüyorum. Çünkü insanoğlu beşer menfaatçidir. Bugün hoşuna giden menfaatine gittiği için hoştur. Yarın dünkü hoşuna giden menfaatine ters olsa asla beğenmeyecektir. Bunu anlatmak adına Belki de daha iyi anlaşılsın diye dedim ya ben daha iyi anladım mevzuyu Nasreddin Hoca'nın üzerinden misafir edelim de onu anlatmış olalım. Köy halkı bir gün Nasreddin Hoca'ya gelmiş demiş ki hocam şu kadı efendi var ya demiş ondan çok muzdariviz. Oranın kadısı varmış malum o bölgenin. Demiş ki hocam çok muzdariviz hem de acayip muzdariviz. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyor. Yahut da bugün kötü dediğine iyi diyor. Menfaati olduğu zaman dün hı dediğine bu ı diyor. Yani öyle bir değişken ki menfaati icap ettiği zaman türlü türlü farklı farklı hükümler verebiliyor. Biz bu manada çok muzdaribiz. Hocam çözsen çözsen bu işi sen çözersin diyorlar. Nasreddin Hoca da diyor tam başımla beraber hemen mülki amire gidiyor oranın. Durumu arz ediyor. Diyor ki Kadı Efendi'den şikayetçiler değişken hüküm veriyor. İşte ne bileyim menfaatine göre hükümler veriyor. Biz ve ahali bundan rahatsız. Dolayısıyla gereğinin yapılmasını istiyoruz deyince mülke amir diyor ki ne yapalım o zaman? Diyor ki ben çözerim. Sen yeter ki diyor o kadının, kadı efendinin daha önce görmediği simasına aşina olmadığı bir müfettiş gönder. Diyor ki benimle beraber müfettişi gönder. Ben diyor onunla normal sohbet ederken onun diyor iç yüzünü göstereceğim. Tamam mı? Tamam mı? Hiç tanınmamış bir simayı, müfettişi hocayla birlikte gönderiyor. Hoca normal kadıya böyle bir iade-i ziyaret kabilinden varıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İkramlar, hoş, böyle sohbet. Hoca diyor ki kadı efendi hiç sorma diyor ya. Buraya sana ziyarete gelirken yolda ne görsek iyi? Diyor ki hocam ne gördünüz? Diyor ki özür dileyerek, affınıza sığınarak söylüyorum. Diyor ki hayvanlar sürüsü, büyükbaş hayvanlar böyle birbirleriyle kapıştılar. Bir de gördüm ki diyor bir tane büyük baş boynuzunu diyor bir diğer büyük başın diyor karnına sapladı delik deşiketti öldürdü attı diyor ya. Ama uzaktan görebildiğim kadarıyla diyor o boynuzlu karnını deşen diyor hayvan diyor sığır senindi karnını deşilen diyor o hayvanda benimdi diyor. Allah katında bunun hükmü ne ola ki hocam diyor yani hayvan telef oldu hayvan yazık oldu gitti. Bunun İslam'da mutlaka bir hükmü vardır ne dersin o kadı efendi demiş demiş. Öldüren senin, ölen benimki miydi? Veya nasılydı diye soruyor diyor ki öldüren sizinkiydi. Ölen benimki deyince ya hocam Allah aşkına demiş sen bari yapma ya. Hadi avam yapıyor da sen bari yapma demiş. O hayvan, adı üstünde demiş. Hayvan, onun sorumluluğu yok, mükellefiyet yok. Ne diyeyim demiş ya, ne cezası vereyim? Lütfen demiş sormamış kabul ediyorum hocam demiş. Nasreddin hocaya hemen demiş. Ya hocam demiş sürçülisanda bulundum demiş ya cümleyi tersten almam lazımdı. Demiş ki o batıran, o iteleyen veya öldüren benim, ölen ise senin hayvanın deyince hemen ayağa kalkmış. Demiş ki vallahi hoca efendi şimdi mesele biraz çatallaştı, şu kara kaplı deftere bir soralım demiş. Layıklık budur. Vallahi budur. Bugün iyi dediğine menfaati gereği yarın kötü diyebilir. Yine menfaati gereği tam aksini de söyleyebilir. Ama nedir? Laiklik vallahi budur. Onun için biz diyoruz ki bu manada toparlıyorum. Biz Allah Azze ve Celle'nin rızasını murad ettiysek, biz Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olmasını istediysek, bu ancak razı olduğu dinin hayata egemen olmasıyla mümkündür. Şimdi aslında ilginç bir yer var kardeşler. Muhtara Hazirun. Şurası çok ilginç. Maide suresini tilavet ederken bir şey dikkatinizi celb etti mi? Yahut da inneddina indallahal İslam ayeti de bir nevi oraya çıkar. Diyor ki son ibarede وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ne diyor? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben ikmal ettiğim, gönderdiğim hayat nizamından razı gelirim. Yani Allah Subhanehu ve Teala'nın rızası dinin yeryüzüne hakim olmasından geçiyor. Peki ben bir ifade kullanmak istiyorum İnşallah bu tespitime katılırsınız. Bence Müslümanların nezdinde son yüzyılın en feci hastalıklarından bir tanesi Allah Azza Ve Celle'nin rızasını hafife almak. Katılıyor musunuz kardeşler? Allah Azza Ve Celle'nin rızası diyorum ya. Vallahi bu bir söylem değil. Ben birazdan bir ayet ilavet edeceğim size. Allah Azza Ve Celle'nin rızası cennetten aladır. Allahu Akbar cennetten daha üstündür diyor Allah. Allah azza ve celle'nin rızası cennetten daha iyi bir makamdır diyor ayet. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Allah azza ve celle'nin rızası dendiğinde akan sular durmalıdır aslında. Ya bugün Allah azza ve celle ben ancak dinimin böyle olmasından razıyım dediğinde bizi bir ateş sarmalıdır vallahi. Bizi bir telas sarmalıdır vallahi. Bugün çünkü Allah Azza ve Celle'nin mülkünde sözü geçen Allah değil. Halbuki Allah diyor ki ben ancak ondan razı olurum. Peki sorarım size Allah bu halimizden razı değilken biz başımızı yastığa koyduğumuz vakit nasıl olsun da rahat uyuabilelim? Çünkü Allah'ın rızasından bahsediyorum ya. Ama biz vallahi hafife alır olduk Allah Azza ve Celle'nin rızasını. Diyorum ki Müslüman... Be kardeşim, Allah Azza ve Celle'nin razı olmasını ister misin senden? Diyor ki, bit tabii hocam, böyle soru mu olur Allah aşkına? Diyorum ki, kardeşim kolularını sıva, azimlerini bileyle, oturuyorsan kıyamet, kıyamdaysan koş. Ama azimlerini bileyleyle koş. Çünkü Allah Azza ve Celle'nin senden razı olması için, Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu dinin hayatımıza egemen olması lazım gelir dediğimde, Vallahi söylediği şu ha hikaye kitabından almadım. Diyor ki hocam dualarımdasın selametle. <gülüyor> Vallahi de billahi de. Hoca diyor dualarımdasın. Ya sıkıntı değil. Ya Allah azza ve celle'nin rızasından bahsediyor. Allah azza ve celle ya razıdır ya değil. Öyle ki Allah subhanahu ve taala diyor ki eğer gönderdiğim ve razı olduğum din yeryüzüne hakim olmazsa, tatbik edilmezse, siz onu terk ederseniz ben sizden razı gelmem. Vallahi akan sular durmalıdır. Oturan Müslüman kıyam etmelidir. Kıyam eden de koşmalıdır. Çünkü işin ucunda Allah'ın rızası vardır. Her şeyden ötesini söyleyeyim mi? Tefsirul Furkan'ın bu geceki, belki de ikinci, üçüncü en güçlü azı olsun. Allah azza ve celle'nin rızası söylemden öte olmalıdır. Öyle mi? Vallahi öyle. Allah azza ve celle'nin rızası söylem değildir. Eylemdir eylem. Çünkü Allah azza ve celle buna mukabil cenneti verecektir. Allah azza ve celle bizi sınamadan İmtihana tabi tutmadan o cenneti vermez. Onun için Allah Azza ve Celle'nin rızasından bahsediyorum. Dinin yeryüzüne hakim olması için gayretlerini artırmayan, oturduğunda kıyama kalkmayan, kıyamdaysa da koşmayan, bu meseleyi ciddiye almayandan Allah razı gelmez. Dediğimde bizi ateş sarmalı ateş. Düşünün Allah razı değil. Allah memnun değil. Allah hoşnu değil. Neden? Çünkü sen Allah Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda umursamaz oldun. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Onun için diyorum ki dostlar Allah Azza ve Celle'nin rızası bir söylem değil. Ben bir ayet ilavet edeyim mi size kıymetli kardeşler? Bakınız Allah Subhanahu ve Taala ne diyor? Söyledim ya az önce cennetten daha ulvidir. Buyurun Tevbe suresi. Sallallahu aleyhi cennetin min tahtiha'l halidin fiha ve fi cenneti ve min Diyor ki Allah Teala Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmatlar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır diyor Allah. Var mı bundan öte hayırlı bir nimet? Geliyor. Hem de adın cennetlerinde hoş mekan vaat etmiştir. Adın adın. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle'nin rızası hepsinden büyüktür. Allahu akbar. Onun için bu söylem olamaz. Allah Azza ve Celle'nin rızası dendiğinde akan sular durmalı. E madem ki Allah bugün bizden dinini yeryüzüne hakim kılmamızdan razı olacak vakit azimleri bileyleme vaktidir. Ve bu ayeti böyle anlama vaktidir. Yoksa vallahi söylemden ibaret değil. Dostum dedin, dost olunmuyor. He? Ha? Hani demiş ya su çiçe, "Seni çok seviyorum." demiş. Biliyorum su bundan hiç şüphem yok demiş. Çiçek durmuş durmuş demiş ki "Su ben seni çok seviyorum." Su su çiçeğe diyormuş özür diliyorum. Su çiçeğe söylüyormuş ben seni çok seviyorum. Kurumaya yüz tuttuğunda ise sevdiğini söylediği halde su dökmemiş yani nasıl ki bu söylemde kaldı ise Allah Azze ve Celle'nin rızası da söylemde kalmamalıdır şimdi siz Ebu Bekir Şibli diye bir alim duydunuz mu yani Allah'ın rızası söylemde kalmasın diye bunu bu meramımı anlatmaya çalışıyorum yani bu derdimi anlatmaya çalışıyorum Allah Azze ve Celle'nin rızası basit bir mesele değil adın cennetinden ulvidir Vallahi vazifemizi ve sorumluluklarımızı bilelim diye hatırlatmaya çalışıyorum. Söylemden öte olmalıdır Allah'ın rızası. Bunu anlatmak adına Ebu Bakır Şibli, rahimullah çok ünlü bir alim. Cezaevine düşmüş. Mahpus etmişler o mübareği. Mahkum etmişler. Bir gün yine böyle odasında hücresinde dururken gardiyan gelmiş demiş ki Ustaz, Şeyhul Aziz, ziyaretçin var, ziyaretçin var. Halbuki şeyhında bir ziyaretçisi yok yani normalde. Bir tabir yerindeyse abondene olmuş demiş. Bir ziyaretçi beklemiyordum yani. Kim ola ki bir gidelim görelim. Şeyh tabi hala hayretler içerisinde kim olmuş olabilir? Varır bir bakar ki tanımıyor adamları. Yani bir yüz aşinalığı var belki ama Selamun aleyküm aleyküm selam. Kardeşler hakkınızı helal edin ama ziyaretime gelmişsiniz. Sizleri tanıyamadım yani. E, böyle yüzüm hafiften Yüzlerinizi anımsıyorum ama kimsiniz? Ya hocam hiç önemli değil. Tanımıyor da olabilirsin ama bizler senin dostunuz. Duyduk ki sen esaretteymişsin. Duyduk ki böyle bir musibet gelmiş başına. Biz senin belki de vazgeçemeyeceğin o kadar o denli kıymetli dostlarınız şeyh demişler. Hmm, Allah hepinizden razı olsun demiş. Yere eğilmiş. Biraz çakıl taşı almış. Onların yüzüne doğru bir fırlatmışlar. O adamları bir daha tövbe göremezsin. Kaçmışlar. Demiş ki vallahi yalan söylüyorsunuz. Billahi yalan söylüyorsunuz. Siz benim dostum değilsiniz olamazsınız da kardeşinizin az bir sınavına tahammül edemediniz. Sizin dostluğunuz aha da buradan aşağıya geçmeyenlerden. Peki bir çakıl taşına tahammül edemediniz. Benim yarenim olduğunu söylüyorsunuz. İddia ediyorsunuz. Aynı bunda olduğu gibi Allah Subhanahu ve Taala'nın rıduanı razılığı vallahi söylemden öte olmalıdır kim gibi misafir edelim inşallah Ebu Bekir radıyallahu anhu ve Bilal gibi subhanallah İnşallah bu kardeşiniz susun da o mübarek iki sahabe konuşsun Aralarındaki geçen şu diyaloğa muhteşem diyaloğa bakınız tabakatta ve İbni Hacer al-Askalani rahimahullahın isabesinde geçer ha Muhteşem. Neyi anlatmayı murat ediyorum? Şu gayeyle. Allah'ın rızası dendiğiniz vakit akan sular durmalı. Bizi bir ürperti almalı. Bir telaş almalıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh halifedir. Bilal, Habeşli Bilal'a e, Ebu Bekir radıyallahu anın yanına gelir. Bir talebi vardır ondan. Der ki ya halife, ya Ebu Bakır, müsaade edersen ben Allah yolunda sefere, ve cihada çıkmak istiyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefatından sonra ezan okumak istemez ya malum. Gitmek ister Allah yolunda cihada. Ki rivayetler sonradan Ebu Bilal radiyallahu anh Şam'a gittiği noktasındadır. Böyle bir talebi vardır. Böyle bir talepte bulunduktan sonra Ebu radiyallahu an der ki ya Bilal kalsan da burada Mescid-i Nebevi'de ezan okusan olmaz mı? Şimdi dikkat buyurun ha. Diyor ki ya Ebubekir bana evvela bir söyler misin beni azat ettiğin vakit beni yanı başından ayırmamak için mi azat ettin? Lütfen burayı kaçırmayalım. Bilal radıyallahu anha diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anha diyor ki ya Ebubekir beni azat ettiğin vakit yanı başından ayırmamak üzere mi azat ettin? Allah azza ve Celle'nin rızasını kazanmak için mi azat ettin? Ben bunu bir bilmek istiyorum. Eğer ki beni azat ederken yanı başından ayırmamak üzere azat ettiysen başımla beraber Eba Ama Allah azza ve Celle'nin sadece ve sadece onun rızası için azat ettiysen kardeşin Bilal'e yol ver. Allahu Akbar. Bilal radıyallahu anh'ın bu sözü üzerine Ebebekir radıyallahu anh der ki Bilal kardeşim Bilal vallahi Rabbim şahittir ki ben seni azata derken yanı başından ayırmayayım diye azat etmedim vallahi ben seni sadece Rabbimin Ridvanına hoşnutluğuna mazhar olabilmek için azat ettim deyince Bilal diyor ki dur Ebebekir şimdi dur madem ki Enel fakir kardeşini sadece ve sadece Allah'ın rızası için azad ettin. Bilesin ki Bilal, kardeşin Bilal sadece Allah'ın rızası için cihat istiyor. Öyleyse benim yolumda durma Aba Bekir. Durma. Çünkü ben Allah'ın rızasını istiyorum, başkasını değil. Vallahi bu sözün ardına Aba Bekir radıyallahu anh hiçbir şey söylemeden yol senindir ya Bilal. Çünkü Allah'ın rızasından bahsetmiştir. Onu gündeme getirmiştir. Ve Bilal radıyallahu an istediğini almıştır. Anlatmaya çalıştığım şu. Mesela Allah'ın rızasıysa bizi bir telaş almalı. Ömer radıyallahu an hastalanmış bir gün. Tabipler hekimler demiş ki. Ya emir al bal içmen lazım. Cık. Tamam demiş bal içelim. Aramışlar taramışlar eşe dosta sormuşlar bal yok. Haber vermişler emiral mu'minin Ömer radıyallahu anha. Demişler ki ya emiral mu'minin bal sadece beytul malda var. Allahu akbar. de var yani Müslümanların ortak malı. Ama hasta içmesini öneriyor. Alıp gelelim mi diyorlar Ömer'e. Derler ki Yok. Hasta haliyle minbere çıkıyor Ömer radıyallahu anh. Hamdele ediyor, salvele getiriyor ondan sonra diyor ki kardeşlerim beni bir dinleyin lütfen. Diyor ki kardeşiniz Ömer hastadır malum. Ve konulan teşhise göre de tedavi için bal içmesi lazım. Ama malum ya bal da ancak beytül malda var. Eğer siz razı gelirseniz, eğer sizin gönlünüzün hoşnutluğu olursa, bu kardeşiniz o Beytulmal'dan az bir bal içebilir mi? Vallahi hayır derseniz Ömer o balın zerresine ilişmeyecektir. Çünkü bilir ki Ömer Allah Azza ve celle sizin razı olmadığınızdan da razı gelmeyecektir. Ömer'in kursağından Allah'ın razı olmadığı geçmez. Razı mısınız kardeşler? Vallahi hepsi gönül huzuru içerisinde o Ömer radıyallahu anh Bilal. Özür diliyorum. Balı ikram ederler. Ama anlatmaya çalıştığım şu. Mesele Allah Azza ve Celle'nin rızasıysa akan sular durmalıdır. Allah bize kolaylıklar versin. Muvaffakiyetler versin. Allah Azza ve Celle'nin rızası dendiğinde telaşlanabilenlerden olmayı nasip etsin. Onun için bugün Allah Azza ve Celle'nin rızasını murat edenler evvela kıyam edecek diyecek ki ya Rabbi... Madem ki sen bugün demokrasiden, bugün laiklikten razı değilsin. Senin için lida ediyorum. La. Hepsine la ya Rabbi. Madem ki sen bundan razısın, senin razı olduğun şeye. Evet, razı olmadığına hayır. Bu konu böyle. Şimdi 21. ayeti kerime de ise kıymetli kardeşler. Mealini okumuştum. Hatırlatmak açısından söylüyorum. Hani onlar diyor peygamberlerini öldürdüler. Peygamberlerin yanında hakkı ve adaleti isteyeni de öldürdüler ayeti var ya işte bu ayet. Biliyorsunuz bu ayet Beni İsrail için inmiştir. Yani Beni İsrail'i anlatıyor. Beni İsrail malum peygamberleri katlettiler peygamberlerin yanında hakkı ve adaleti haykıran bunu gündeme götürenleri ve getirenleri de katlettiler. Peki bu ayette bize bir azık var. Bu ayetin bize çok güçlü öğretisi var ha. Ben de nacizane bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu ayetten tek kelimeyle ne anladınız hocam? Sualine cevap söylüyorum. Sünnetullah. Peygamberler ve peygamberin davetini üstlenenler mutlaka ama mutlaka bedel ödeyeceklerdir. Doğru mu kardeşler? Vallahi böyledir. Bedel ödeyecektir. Hiçbir şeyiyle ödemese bile belki her şeyinden kıymetli olup da farkında olmadığı vaktiyle bedel ödeyecektir. Öyledir. Ama bir bedel ödenecektir. İşte bu ayet bize bunu hatırlatıyor. Peygamber kulları kul olmaktan çıkarıp Rahman'a kullar davettir ya peygamberlerin vazifesi Risalet davası bunun için katledilmişlerdir Ayete bakınız ya Allahu Ekber وَاِذْ يَمْكُرُوا kuru الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Diyor ki o kafirler seni hapsetmek istediler seni sürgün etmek istediler, seni katletmek istediler ve oturdular, planlar kurdular senin için. Wayam kurun, wayam kurullah. Allah da oturdu bir plan kurdu. Vallahu khayrul mekirin. Allah plan ve tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Hani İbnüşşamda geçiyor ya, Darun Nedve'de oturmuşlar Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam için plan çizerlerken. Birisi demiş ki onu sürgün edelim. Birisi de demiş ki yok. Onu tutsak edelim. Ebu Cehil de aynen şöyle diyor. Diyor ki hiç duymayacağınız ve şok olacağınız bir şeyi söyleyeceğim size. Onu katledelim. Buyurun. Bütün peygamberlerin üzerinde yapılması istenilen bu değil mi? Kula kul olmaktan vazgeçirip Rahman'a kulluğa davet ettikleri için katledilmektir. Herkes... Allah düşmanları ve kafirler bunu hedeflemişlerdir. Ama ne var ki bize azık mahiyetinde olan kısma geliyorum. Peygamberin yanında hakkı ve adaleti isteyenleri de öldürdüler diyor ayet. Öyle mi? Vallahi öyle. Bu bir sünnetullah'tır. وَلَنْ تَجِدَ fi سُنَّتِ اللَّهِ Allah'ın dönen ve işleyen yasasında değişiklik bulamazsın diyor Allah. Kim ki bugün peygamberin risalet davasının ucundan tuttuysa bilsin ki kafirin gözünde nedir? Katledilmeye, düşman olmaya müsaittir. Her zaman söyledim ve söylüyorum. Belki de bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesidir. Allah Azza ve celle'nin dinini, hakkı, hakikati, adaleti haykırmak, Peygamberlerin Risalet davasının ucundan tutmak şereftir, şeref. Vallahi bir mümine şeref olarak yeter var artar bilene. İstirham ediyorum bu cümlemi götürün bu akşam eve. Ayet çünkü bundan bahsediyor. Peygamberlerin yanında adaleti ayakta tutmaya çalışan, hakka haykıranlardan bahsediyor ya, size müjdeliyorum, size söylüyorum ekranları başında seyreden kardeşler, Diyorum ki Hakk'ı ayakta tutmak, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi risale davasının ucundan tutmak, Hakk'ın münadisi olabilmek bir mümine şeref olarak yeter. Ama bitmedi. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi şerefli, haysiyetli, onurlu bir mümin olmanın da bir bedeli vardır. İşte ayet bundan bahsediyor. Diyor ki mümin, şereflisin ama bedel ödemeye hazır olacaksın. Vallahi öyle diyor ayet. Düşün Müslüman, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı vazifenin aynısını yapıyorsun. Kulları kulğa kul olmaktan çıkarıp, Rahman'a kulluğa davet ediyorsun. Rabbi Allah diyorsun Bilal gibi, Harabi ibn Mulhan gibi, ve diğer nice sahabeler gibi, ama bilesin ki bu sana şeref olarak yeter ve artar bir iznillah. Ama her şeyin bir bedeli olduğu gibi şerefli, haysiyetli, Allah indinde onurlu bir Müslüman olmanın da bir bedeli vardır. Allah Azza ve Celle bize bedel sınavında başarılar ikram etsin. Size ben... Bu sünnetullahı anlatmak adına bir sahabe misafir edeceğim. Ve inanın kardeşler, bu sahabeyi ben daha önce hiçbir yerde anlatmadım. Çünkü bu sahabe çok ayrıcalıklı bir sahabe. Misafir edeceğim sahabe kim biliyor musunuz? Bilmiyorum, duydunuz mu? Ebu Fukayha radıyallahu anh. Duydunuz mu? Ebu Fukayha radıyallahu an. Abu Fukayha'yı açın kıymetli kardeşler. Açın hayatını. Bilal var ya radıyallahu an habeşi Bilal. Onun hayatını da açın. Çektiği eziyetler çok yakın birbirine. Eğer ki ben şimdi Ebu Fukayha'yı söylemeseydim ve çektiği işkenceleri anlatsaydım derdiniz ki bu Bilal. Ama vallahi değil. Bilal ile Ebu Fukayha'nın arasındaki tek fark Ebu Fukayha eziyetten şehit olmuştur. Ebu Fukayha ile Bilal'in arasındaki fark da budur. İkinci farkı söyleyeyim mi? Ebu Fukayha yaşlıdır. Ha? Hastadır. Ama yüreği, imanı, cesareti hani dedim ya o şerefli mümin öyle olmanın yolundadır Ebu Fukayha. Radiyallahu anh. İmanını deklare ettiğinde müşrikler hemen tepesine binmişlerdir. Basit bir sınavdır Ebu Fukayha için. İlk önce iyi bir dövmüşler radiyallahu anh. Yaşlıdır ha. Rivayetlerde çok yaşlı olduğu söylenir. Diğer sahabelerle asla kıyaslanmaz yaşı. Ama adam gibi adam. Bu iş yaşa bakmaz. Bu Allah azze ve celle'nin yolunda şerefli mümin olmaya adamaya bakar kendisini. Böyledir bu iş. Ebu Fukayha radıyallahu anh. O basit işkencelerin o sınavından çok kolay geçer. Der ki müşrikler Ebu Fukayha'yı hedef tahtası olarak karşıya oturtun. Alırlar ellerine koca koca kaya parçalarını. Başlarlar Ebu Fukayha'yı taşlamaya subhanallah. Ebu Fukayha'nın yüzüne taşlar isabet ettikçe Bilal gibidir o da. Ne der? Ahadun ahadun. Rabbi Allah demekten başka bir şey söylemez Fukayha. Dedim ya çok benzer Bilal'e ha. Baktılar ki taş isabet ettikçe Ebu Fukayha radiyallahu an Rabbi Allah'tan başka bir şey söylemez. Allahu akbar. Sonrasında derler ki yatırın Ebu Fukayha'yı. Alırlar ellerine kırbaçları ve zopaları. Başlarlar sabahtan akşama kadar Ebu Fukayha'ya eziyet etmeye. Ve nihayetinde Abu Fukayha bayılır. Uyandıklarında sorarlar aynı Bilal'e sorduklar gibi. Şimdi söyle bakalım Abu Fukayha. Cevap aynen "Ahadun, ahadun. Rabbi Allah, Rabbi Allah." Abu Fukayha'nın vücudu artık kaldırmaz ya. Yaşlı bir adama eziyet ettiğinizi düşünün. İstirham ediyorum. Vallahi onun belki fiziksel yapısı çok yaşlı. Ama imanının gençliğine bakın. Ebu Fukayha Rabbi Allah dedikten sonra müşrikler der ki şimdiye kadar denemediğimiz eziyeti deneyeceğiz. Bir kova su getirin. Ebu Fukayha'nın başını kovanın içerisinde boğulmak kastıyla soku daldırırlar. Çıkarırlar. Tekrar daldırırlar. Nefes nefese kalır. Yaşlı adam Ebu Fukayha radıyallahu anh. Sonra Ebu Fukayha derler ki şimdi söyle cevap aynıdır. Ama yere düşmüştür Ebu Fukayha. İnanın böyle artık takati kalmamıştır. Uyandığı vakit hemen yanı başında bir böcek görürler. Böcek. Müşriklerin o elebaşı hemen gelir. Fukayha Fukayha. Tutar boynundan evvela sürükler o böceğin yanına kadar. Şimdi bu böcek benim Rabbimdir diyeceksin Fukayha. Şimdi, az önce ahadun ahadun dediğin gibi, bu böcek için, bu böcek ahadun ahadun diyeceksin. Benim Rabbim bu böcektir diyeceksin. Söyle Ebu Fukayha. Ebu Fukayha ilk önce böceğe bakar. Sonra hafifçe o adama bakar. Der ki ey müşrik, bilesin ki bu böceğin de bana eziyet eden senin de bu Fukayha'nın da bir tek Rabbi vardır. O da alemlerin Rabbi olan Allahu Azza Azze ve cel. Der ki daldırın bunu suya. Ebu Fukayha hicretin hemen ardından şehit düşmüştür. Vücudu eziyetlere tahammül etmiyordur artık. Vallahi bugün biz aynı haberleri Özbekistan'dan duyuyoruz. Çektikleri eziyetlerden ötürü cezaevinde işkencelere dayanamıyor olduğundan şehit düşen, biiznillahü teala muvahhid Müslüman kardeşlerimizi tanıyoruz. Onlara da söyletmeye çalıştılar. Dediler ki yeryüzünde İslam'ın tekrar hakim olmasını istemeyeceksin. Bu davetinden vazgeçeceksin. Rabbi Allah'tan vazgeçeceksin. Vallahi onlar hayatıyla ödediler. bu Fukayha gibi ama dönmediler. Dün yapılan işkenceye rağmen saçlarındaki başlarındaki kıllar sayısı kadar canım olsa yine Allah azza ve Celle'yi birlemekten vazgeçmem diyen Abdullah i̇bn Huzafa'lar var iken bugün yine zalimlere kıyam edip de vallahi ve billahi başımdaki saç telleri ad edince Allah bana can verse öldürüp yeniden diriltse vallahi size eğilmeyeceğim diyen Rabb-u Teala'yı birleyen Alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka ilah tanımıyorum diyen nice yiğitler tanıyorum ben. Sünnetullah mı? Sünnetullah. Allah Azza ve Celle bizi o şerefli müminlerden eylesin. Allah Azza ve Celle şerefli müminleri bir bedelle sınayacak ya. Bedeli ne ile gerekiyorsa hakkıyla ifa edenlerden olmaya Rabbim bize nasip etsin sabır ikram bize Allah cümlenizden razı ve memnun olsun ayaklarımızı bu din üzere sabit kılsın sürçülisan ettiysek aklınıza helal ediniz kerim kardeşlerim subhanerabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin alhamdulillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu